12'dir. İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar: İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım. Açık Radyo burası ve şimdi Manastır programını dinliyorsunuz. İki haftada bir yayınladığımız programımızı Yağmur Yıldırım, İksem Mavutuna ve ben Deniz Seçil Türkkan hazırlayıp sunmaktayız. Bu hafta Manastır bağlamında nükleer karşıtı hareketi konuşacağız Türkiye'de İstanbul Sanat Merkezi'ne karşıdan ve bu yıllardan baktığımız programımıza. Hoş geldiniz. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Tabii ki hep olduğu gibi Ender Eren'le birlikteyiz. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin diyelim size de. Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında dışarıda konuştuk. Çok da e, güzel e, anılarınız da var bir yandan Manastır'da. E, nükleer Karşıtı e, Hareket'in yanı sıra aslında genel olarak sizi Türkiye'de insanlar Yeşil Hareket'in kurucuları arasında anlatıyorlar. Bir e, şimdiden baktığımızda isim taraması diyelim U kapaca. Doğrudur, Ee, öyle birini ağırlıyoruz. Doğru. Evet. Stüdyoda dolayısıyla nükleer karşıtı hareketi konuşmak için de en doğru isimlerden biri. Üstelik Manastır'la yolu kesişmiş birini bulmak e, bizim için çok daha keyifli oldu. E, tesadüfen aslında Sinop'ta nükleer karşıtı platform üyeleri e, 6 Şubat'ta gözaltına alındılar. Zira e, yapılması planlanan nükleer santralin e, çevresel etki değerlendirme toplantısı vardı. E, halkın katılımı engellendi o toplantıya aslında alışık olduğumuz bir ...hadise olarak... E, ...toplantı yapılmadı, gözaltına alınanlar... ...vardı, e, toplantıya alınmayan... ...Sinoplular, valiliğe yürüyüşe... ...geçtiler, şimdi... E, ...platform sözü Murat Şahin... ...orada bir açıklama yaptı, sözüm ona... ...halkın katılımı toplantısı ama... ...Sinop halkı alınmadı, Sinopluların... ...katılmadığı bu toplantı yapılmamıştır... ...diyor, tomalarla karşılaştı insanlar... ...ciddi bir e, ohal etkisi... ...gözlendi şehirde... ...enteresan istihdam... E, ...etkisi, istihdam deniyor aslında. Nükleer santralinin orada yapılma gerekçesine, Sinop'un ince burununa, Hamsilos e, Tabiat Parkı'nın dibine şahane bir yere yapılması planlanan bu nükleer santrali. E, böyle de bir bağlantısı var aslında nükleer karşıtı platformun. O yüzden de konuşmak mühim ve nükleer karşıtı platformunda yolu geçti Manastır'dan. Belki size e, ilk bu soruyla başlayabiliriz. Nükleer karşıtı platform nasıl kuruldu ve kabaca Manastır'la yolunun kesiştiği e, zamanı bize anlatabilir misiniz? Hı <gülüyor> hı. Esasında şöyle, 93 senesi, 92 senesinde Türkiye'de bir nükleer santay yapılması dile getirildi. O zamanki hükümetler tarafından ve bu şeye karşı yapmak isteğine karşı bir, o sırada bir Birinci Yeşiller Partisi vardı. Birinci Yeşiller Partisi'nde de bu konu konuşuluyordu ve İzmir Yeşilleri'nden arkadaşlar... Daha sonra onlar partiden ayrıldılar ama yani onların öncülüğünde bir e, antinükleer e, söylemler başladı. Dolay ve bu 93 senesinde iş ortaya o İdani'ye çıktı ve 94 senesinde Anayasa Mahkemesi'nin 1. ile Partisi kapatmasından sonra İzmirli arkadaşlar bunu yavaş yavaş bir nükleer karşıtı harekete doğru e, evirmeye başladılar ve böylelikle de hatta ilk Ankara'da 93 Ekim'inde nükleer karşıtı kongre yapıldı. O 93 senesindeki nükleer karşıtı kongreye bütün Türkiye'den muhalifler, yani her türlü ekolojist, doğacı, hayvansever, işte cinsiyet ayrımcıları, bisikletliler, Türkiye'nin her bir yanından bu kongreye katıldı 93 Ekim'inde. Dolayısıyla oradan bir nükleer hareket yapıldı. Daha da yayılmaya başladı bütün Türkiye'ye. Ve e, her sene e, yazın bu şimdiki nükleer sanatı yapılmak istenen Akkuyu'da e, sözleşildiği her e, yaz oraya gidip bir kamp yapılması üzerine. Ve 2000 tarihine kadar orada her sene bir kamp yapıldı. Antinükleer e, hafta yapıldı Akkuyu'da ve söyleşiler işte bisikletliler, ekolojistler, doğacılar, elleriyle deriden bazı eşyalar yapıp satan insanlar, çeşitli gruplar, anarşistler, herkes bu şeyde katıldı. Yani bu yaklaşık 7 yıl boyunca oradaki kampa. Ve bu kamp her yerden de bir şey çekti. yani Bir çekim noktası oldu. Şimdi tabii 95 senesinde Türkiye'de habitat olması e, buradaki sivil toplum örgütlerinin 95 senesinde esasında STK'ların ilk e, şöyle diyelim belki tabiri caizse yeryüzüne çıkışı hmm. e, diyebiliriz. O, orada çıkışı yani orada sivil toplumcuların çıkmaya başlaması yeryüzüne ama Türkiye'de mevcut bir yeşil hareket bir ekoloji hareketi bir. Çevre hareketi bir şey vardı zaten bu tip hareketler. Hı hı. Yolları kısmen kesişti ve kısmen de işte e, tabii ki bu alanların daha net anlaşılması için bazı tartışmalar da yapıldı. Bu sırada yani Habitat'tan sonra nükleer karşı İstanbul'da bir nükleer karşıtları vardı. Tabii bu arada 94'te onlar da bir kongre yaptılar. Yani yaptık daha doğrusu İstanbul'da yapıldı bu kongre. İkinci kongre, ikinci nükleer karşıtı kongre. Ve hep böyle tabii insanlar orada burada toplanıyorlar. İşte çeşitli toplum sanatçıları vakfında toplanılıyor. Kafelerde toplanılıyor hmm. nükleer karşıtları. Sonunda 96-97 senelerinde Timur Danış, gazeteci Timur Danış bir gün bana geldi. Dedi ki Ender ya dedi biz ben bir yer buldum sen de gel gidelim bakalım dedi. Siz ve bir yer arayışındaydınız. Bir yer arayışındaydık. Mükleer Karşıları olarak. İşte karşı Karşıları'nın İstanbul dolayısıyla gel gidelim bakalım dedi dendi ve gittiğimiz yer işte bu o zamanki manastırdı. Hmm. Ve ikinci katına çıktık. Bize odayı gösterdi. Orada Adnan abiyle tanıştık. Ben Adnan abi çok e, anarım da çok da Hoş bir insandı bana göre. Be, Beol insanıydı. Beol'un güzel abilerinden biriydi. Benim için öyle. Halen de öyledir. demir Adnan Demir Ondan sonra gösterdi ve biz orayı beğenerek ondan tuttuk. Hmm. Ee, ve hatta ilk oraya telefon bağlayanlardan da birisi olduk. İlk defa oraya bir telefon attı. Bağladık ve dolayısıyla e, orada çalışmalara başladık nükleer karşıtları olarak. Ama e, o sırada Türkiye'de işte dediğim gibi bu 95'teki habitattan sonra bir e, zaten sivilleşme işte bir sivil e, hareket e, ve bir STK'lar hareketli işte hükümet karşıtlar hareketleri de yavaş yavaş başlıyordu ve bundan cesaret alan almayan bir sürü e, sivil muhalif e, ortaya çıkmaya başlıyordu ve tabii herkes yer arayışındaydı. yani bir odada hmm. toplanmak, Bir yerde toplanmak daha rahat oluyordu. Çünkü kafelerde toplandığınız zaman etrafımıza ses oluyor. Bir toplantı düzeni değil. o Düzeni değil. Onun için biz nükleer karşılıkları olarak düzenli olarak burada toplanmaya başladığımız zaman çeşitli gruplar o sırada Türkiye'ye tabii değişik şeyler de oluyordu. İşte ilk defa Greenpeace'in de Türkiye'ye gelmesi söz konusu oldu. Hmm, aynı yıl içinde. Aynı dönemde yani. Bunların hepsi Aynı döneme aynı zamana denk geliyor. Tabi bütün bu oluşumlar bu olanlar büyük bir dinamik kazandırdı o hadiselerin nükleer karşılığına. Peki ya mesela bu Timur danışın sizi oraya götürmesi ilk gittiğinizde belki şeye sorabilirim nasıl bir odaydı ya da ne bileyim böyle bir sürü kiralık oda var bir tanesini mi tuttunuz size bir yer gösterdiler orayı mı beğendiniz ne kadardı bu kira nasıl bir anlaşmaydı o? onları biraz anlatabilir misiniz Vallahi sözlü bir anlaşmaydı ama inan Şimdi, kiranın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum yani e, kiranın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ama öyle bize bize öyle yük edecek bir şey değildi hı hı. ben biraz hastane odasına <gülüyor> hastane yani manastırı biraz hastane Ben kendim az çok işte Sürp Pirgiç Hastanesi'ni bilirim İstanbul'daki Ermeni Hastanesi'ni. Hı hı. Ee, ve o tip yapıları bilirmiş eski İstanbul'da ve şeyde. Öyle bir hastane havasındaydım ona göre yani. Hı hı. ve Oda da böyle ince uzun olduğu için hani e, aynı böyle işte hastane tipi bir odaydı. Ama tabii e, gene de biz bir yer bulduğumuz için sevindik. Yani. Çünkü e, biliyorsunuz e, gene de çok yer vermiyorlar bu tip hareketlere Çünkü şey değilsiniz yani dernek değilsiniz ee, bir imza karşılığı bir şey yapamazsınız hı hı. platform olduğunuz için o zamanlar daha hükümetler platformu tanımıyordu. Hı. 2000'den sonra platformun lafı e, ortaya çıktı biliyorsunuz anayasa değişiklikleriyle. O zamanlar tabii böyle şey olduğu için biz Adnan Abile sözlü bir anlaşma yaparak hı. bir centilmenlik anlaşması yani neticesinde. Biz orayı tuttuk. Biz orayı tuttuğumuz zaman yani aynı katta işte dediğim gibi bizim bulunduğumuz katta bulunanlar işte sanatçılar dedi, dediğiniz gibi daha belki programlarda ben bana göre çok ünlü ressamlar Erkan Özdilek ve İnci Eviner hı hı. bizim kattaydı. Hemen karşımızdalardı onlar. Erkan Özdilek'le çok iyi, canlı bir ilişkimiz vardı. Bizim eylemlerimize de çok yardımcı oldu bazı posterlerle ilgili hmm. e, yapılması ile ilgili ilgili e, aynı katta de Selah ettinn namı diğer Godzilla vardı onun dün, e, yani e, diyelim ki yani dükkanım ya da odının içi dünya güzeli bin, bin, binlerce e, eşyayla yani bunlar sinema çeşitli fi, e, o sinema emekçisi olduğu için dekorasyon ve şey hazırladığı için e, filmlere eski Türk filmlerine O her filmden kalan bir parçayı ya da önemli bulduğu bir şeyi oraya müze gibi duvarların her tarafına asmış ve içeride yürüyecek yer yoktu. Ama bir şey istediğin zaman hemen çıkartır verirdi ve bize de Selahattin abi yani e, nam-ı diğer Godzilla müthiş eylemlerimizde yardımcı oldu. Ne zaman mesela bir şeye ihtiyacımız olsa bir eylemlerde bir e, mizansa ihtiyacımız olsa... Ona sorardık. O hemen bize gerekli olan maskeyi yapardı. Hemen yapardı bir de. Tabii. Butafor, özel Hatta değil. şöyle de bir anımız var. Benim anım var. O biz Bergama, büyük Bergama çıkartması, çevre çıkartmasına giderken hmm. 97 senesinde oradaki işletmenin maskesini, yani işletmenin şehri başkanını Biz hiciv yapıyorduk yani protesto için o başkanı firmanın şirketin başkanını öyle bir maske verdi ki bana neredeyse adamın birebir aynısıydı yani. <gülüyor> ve biz onunla orada çok güzel bir eylem yaptık Bergama'da ve binlerce insan katıldı bütün Türkiye'nin her yerinden şey o Selahattin abinin büyük bir anısıdır. Şimdi... O maskeyi vermekle o, tabii o zaman bütün gazetelerde çıktı. O şirketin başkanı böyle hiciv edildi orada bir mizansenle. Dolayısıyla onlar vardı. Biraz üstte Bedri Baykan vardı işte o zaman ressam aynı katın yanında merdiven çıkılıyordu. Hı hı. Atsız alkolikler vardı onlar da bizim hı hı. bulunduğumuz yerdeydi. Dolayısıyla yani böyle bir canlı bir komşuluk ilişkileri de vardı hepimiz arasında. Ve birbirimize de yardımcı oluyorduk. O arada e, tabii Türkiye'de e, dediğimiz gibi sivil toplum örgütleri de başladığı için bizim e, olduğumuz odayı biz esasında bütün diğer e, bir takım böyle sivil toplumculara ya da protesto gruplarına ya da işte savaş karşılığını da açtık. Ve onlara da haftanın belirli günlerini oraya tahsis ediyorduk. Onlar kendi iç toplantılarını orada yapıyorlardı. Dolayısıyla oradaki zenginlik Yani çok çeşitlik biraz da oradan geliyor yani hem hareket esnasında yani Türkiye'deki hareketler dolayısıyla demokrasi ve muhalif insanlar olarak demokrasi mücadelesi yapanlar olarak hem de arkadaşlık ilişkileri de vardı hmm. tabii yani dolayısıyla herkesin birbiriyle iç içe geçme gibi bir durumu vardı. Manastır'ın böyle bir etkisi olmuş olabilir mi mesela bütün bu platformları aslında? Yani Türkiye'deki e, bu arkadaşlık ilişkilerini de geliştirdiğini söylüyoruz aynı zamanda. Mesela bu hareketlere nasıl bir etkisi vardır? Ya da yer bulduktan sonra gerçekten etkili eylemler yapmak, etkili fikirler geliştirmiş olmak... Örneğin e, Ecevit zamanında durdurulduğunu biliyoruz Nükleer Santral'ın. Oraya giden süreçte nasıl bir etkisi vardır sizce? Ya şöyle bir etkisi vardı. Çok e, iyi bir etki... Yani en önemlisi tabii bizim şeyi kullanan odayı bizim dışımız yani antinükleercilerin dışında kullananlar. iki grup vardı önemli bize. Ben şimdi hatırladım yani bildiğim kadarıyla bir savaş karşıtları şiddet karşıtları <gülüyor> kullanıyordu odayı arkadaşlar. Bir de kadın grupları. <gülüyor> yani, ama kadın gruplarından bir tanesi kullanıyordu. Daha çok eksik etek grubu o zamanki adıyla. Evet evet o arkadaşlar, o kadın arkadaşlar. Türkiye'deki ilk işte birinci jenerasyon kadın hareketinden sonra ikinci jenerasyon gibi oluyorlar. Gibi oluyorlardı onlar. E, yeni fikirlerle, yeni şeylerle e, ortaya çıkıyordu ama onların içinde antinükleerler de vardı. Hı hı. Yani o kadın gruplarından e, kadın grubundan bir arkadaş aynı zamanda antinükleer harekette de çok önemli rol oynuyordu. Öyle bir şey vardı. Ee, bir yakınlaşma vardı. Daha doğrusu zaten bizim Ankara'daki Antenükler Kongre'de de 93'te kadın grupları vardı ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelme hatırladım kendi mavi çorap kadın grubu gibi ve böyle Türkiye'nin enteresan kadın grupları vardı. O zamanlar tabii benim yorumum şimdiki. dolayısıyla eee tabii Bu tip hareketler e, ve bizim orada olduğumuzu duyup da gelen insanlar vardı. Mesela bir gün e, ben böyle içeride toplantı vardı. Kapı tak tak tak vuruluyor. Bir açtım iki tane kadın. Ya biz dedi sizi saatlerden beri arıyoruz. Nükleer karşılığını toplantıya katılmak istiyoruz. Siz sizler zor. Burası mı dedi. Evet burası dedim. Buyurun dedim. Onlardan içerisinde bir tanesi zamanla yani bugünlere baktığımız zaman çok enteresan geçen sene gazetelere çıktı. Hani hiç fazla bir şey almadan hayatını devam ettirebilen bir kadın gazetelerde hmm. çağdı. O kadın onlardan bir tanesiydi mesela. Hmm. Yani o da bizim nükleer karşıtı hareketin içine girerek orada bütün insanlarla tanışarak bu geçen yaklaşık işte 20 yıl 25 yıllık süreçte bizden etkilenerek yani biz birbirimizi etkileyerek daha bizden etkilen demeyelim de birbirimizi etkile. O hmm. da Böyle bir tüketim karşıtı şey geliştirerek, bir karakter geliştirerek Türkiye çapında örnek de oldu. Hatta işte bütün televizyonda falan. Ben de onu kısık tesadüfen aradım. Bana dedi ki, ya Ender dedi valla ben bu kadar ilgiden dedi biraz muzdaribim yani biraz şeyim dedi. Çok fazla ilgi, çok fazla telefon, çok fazla insan bu şeye ilgi gösterdi. Tüketim karşıtıları benim tam da yeri yani zaten... Tüketim karşılıklı fikri zaten sonuçta antinükleer bir fikirdir. Yani evet, daha az enerjiyle yaşamak yani ya da enerjisiz yaşamak daha az enerjiyle yaşamak daha az tüketmek zaten ana fikirlerden biridir. Mesela öyle bir şey de oldu. Yani Anlatabiliyor muyum? Bir etki. Etki bireyler de aynı şekilde böyle e, e, katılıyordu. E, tabii bazı yolu geçen insanlar oluyordu. Ben En önemli hatıl bir tane daha böyle anlatayım. Lütfen. Oradan geçen. E, o zamanlar e, tren yollarını bir arkadaş Türkiye çapında e, büyük bir yürüyüşle tren yollarını tanıtmak istiyordu. Bizim Adana'daki çevreci arkadaşlardan bir tanesi. Hmm. Ve bunun da işte İstanbul'dan başlamak istiyordu yani yürüyüşüne. E, tren rayları boyunca yürüyerek Ankara'ya kadar gitmesi şeydi ve ilk geldi bizim odada onun bütün kağıtlarını ve fotokopilerini hazırladık ve o zaman yani 97-98 senelerinde bu arkadaş Türkiye'deki demir yollarının önemini yani demir yollaşma yani demir bu da bizim gene antinükler bir fikirdir yani çünkü tabii. sonuçta ulaşım sorunu vardır ve bu sorunda işte trenle en iyi çözülür bize de böyle şeyler yakın tabii fikirler dolayısıyla çok böyle bir Yolu geçen arkadaşlar böyle bu konuda yani enerjisini veren ya da emeğini veren insanlar öyle mesela bir şeydi oldu. Ondan sonra Timur Danış e, da bir enteresan bir şey yaptı. Dünyadaki e, bu işte Brüksel'den ta şeye kadar Ukrayna'da Çernobil'e kadar büyük Avrupa yürüyüşü ne o sırada dahil oldu. Oradan İstanbul'dan gitti. ...yani şeyden bizim odadan... ...gitti ve öyle Hazırladım. bir şeye katıldı. 5500 kilometrelik bir yol bu arada. Evet, o. <gülüyor> o da öyle hatırladım. yani Dolayısıyla böyle çok bireysel şeyler de oluyordu. Dolayısıyla... ...devamlı bir renkli bir yerdi. E, Manastır olması insanları çekiyordu. Yani şu şeklen... ...dışarıdan Dikkat gelen, çekici bir bina. Dikkat çekici bir binaydı. Dolayısıyla tabii ki böyle bir şeye de... ...hareketlenmeye de neden oldu... Ve de e, bugün mesela e, buradan aktaracağımız bir mesaj da dinleyicilere şu olabilir. Antinükleer e, hareketin yani İstanbul Antinükleer Platformu ve Türkiye e, Antinükleer Platformu çok enteresan bir yapısı vardı o senelerde. Yani yapı hiçbir şeye bağımlı olmamakla beraber kendi içinde ama muazzam bir çalışma şekli vardı. O zamanlar biliyorsunuz internet yok, evet. cep telefonu yok. Fax daha yeni yeni çıkıyor Türkiye'de. Çok pahalı bir ulaşım aracı. Dolayısıyla insanlar sadece telefonla birbirlerine ulaşabiliyorlar. Fakat biz gerek İstanbul içinde gerekse Türkiye içinde muhteşem bir antinitler ağ oluşturmuştuk. Yani Türkiye'deki bu çok söz edilen merkezsiz A tipi örgütlenmenin bana göre en iyi örneğini orada verdik. Sonlara doğru geliyoruz. Sizin için nasıl bitti o Manastır macerası? E, Manastır'da bir platform bahsettiğimiz işte sosyal e, örgütlenmelerin bir araya geldiği, toplumsal meselelerin konuşulduğu, sanatçıların da olduğu bir kültür yuvası da aynı zamanda. E, nasıl sona doğru e, geldi? Yani o centilmenlik anlaşmanız diyelim başta konuştuğumuz nasıl bitti? Şimdi bizim nükleer karşıtı mücadele e, şiddetlenmişti 98-99 seneline. Çok Protestolar oluyor her yerde ve bilhassa işte Ecevit hükümetini baskı altında tutuluyordu. Ankara'da işte imzalar toplanıyor, veriliyor. Ondan sonra bir sürü protestolar yapılıyor. Köylüler Ankara'ya yani o Akdeniz köylüleri Ankara'ya çıkartma yapıyor. Büyük bir çıkartma yapıldı Ankara'ya o zaman 90 da, 9 senesinde ve... Ecevit hükümetine de büyük bir baskı yapıldı o zamanki koalisyon hükümetine. Yani nükleer santral gerekli değildir. İşte Türkiye'nin böyle bir enerji ihtiyacı yoktur. Türkiye bu atıklarla uğraşamaz anahtar tezleriyle başlayan şeylerde. Ve e, 2000'de, sene 2000'de Ecevit hükümeti bir basın açıklaması yapı, yaptı ve dedi ki Türkiye olarak biz nükleer santral yapımından vazgeçiyoruz. Evet. Çok kıymetli değil mi? Evet. Yani o zamana kadar insanlar bu 10 yaklaşık 10 senelik mücadelesine tabii büyük bir şey oldu. Ferahlama, sevinme ve bir kutlamalar oldu şeyde de bizim odada da. Ve iş bitti artık dedik. Ve dolayısıyla e, antinükleer odaya artık ihtiyaç yoktu. Yani çünkü e, şey e, yani biz başardık bir şeyi hep beraber bütün Türkiye çapında sonuca ulaştık. Dolayısıyla da antinükleercüler olarak bir e, toplanma yerine ihtiyacımız yoktu. Bu arada diğer gruplarda zaten bildiler büyüdüler her taraftan Türkiye'nin muhalefeti. Ve yer bulabilir hale geldiler. Onlar belki. kendilerine <gülüyor> yer buldular. Birçoğu yerler buldular ve bir sürü kendi herkes e, o Beyoğlu'nun o sırada işte kalkındığı süreçti. O gelişip serpilmeden... Antinükleerciler de yolulmuşlardı. Yani Hı. çok insan, çok emek verdi. Biz o arada Akkuyu bölge, Akkuyu'nun Büyükeceli Köyü'nde iki tane ev tuttuk. Bu evin bütün masrafları, bu Türkiye çapındaki antinükleer bahsettiğim merkezsiz A tipi örgütlenme tarafından toplanıyor. Ve bütün ortak toplanıyor, bütün bölgeler. Ve oraya bir nakten yardım ediyor. Oraya gidip, Gönüllü olarak çalışan köyde kalan Köylülerle ilişki kuran insanlar Orada e, Çok enteresan Yani yaşamlıları oldu Hepsinin oraya gidip gönüllü olarak e, Çalışan arkadaşlarımız Onların bütün ihtiyaçlarını ortak karşıladık Köydeki o evlerin kiraları e, Bir tane bizim Ortak tuttuğumuz evin kiralarını Tabii ki biz hep beraber. E, hep beraber beraber Manasır'ın da öyleydi aynı zamanda evet, değil mi? Oraya, oraya, İstanbul içiniydi da, o, için. o. İstanbul Öbürü Türkiye çapındaydı evet. Yani Akkuyu'daki evin tutulması tabi bütün bunlar insanları bu 3-4 senede mücadelede 10 yıla yakın gidiyor ve tabi yordu da başarı da ulaşıldı yani bir şeyde önemli olan başarıya ulaşmak yani siz eğer bir başarıya bir yerde ulaşabiliyorsanız sonuçta sonuç hoş oluyor yani Adnan abi de bize şöyle bir şey söyledi burası birisine de verilecek yani manastır birisine verilecek Dolayısıyla zaten çıkma durumu söz konusu oldu. Ben bunu arkadaşlara da bahsettim. O zaman dedik biz hani bize artık bu oda gerekmiyor. Bu ada görevini yaptı. İstanbul Saat Merkezi görevini yaptı. Bize kollarını açmıştı. Hmm. İstanbul Sanat Merkezi adından Uğur Demir. İşimizi bitirdiğimiz için odayı da bırakma. Ve aynı zamanda e, yani oradan ayrılma o insanlardan ayrılma durumuna. Da tabii şey yaptık ama ben şahsen kendim gerek Selahattin abiyle, Selahattin Geçker'le, Namda'ya, Godzile'le ve Erkan Özdilek'le böyle şeylerle ilişkilerimiz devam etti. Yani orada bıraktıktan sonra ve nitekim o sanat merkezinde biliyorsunuz bir Ankara'lı müteahhit tarafından alındı. Kısa bir müddet sonra galiba bir evet. yıl sonra. Bu sırada Adnan abi de zaten trafik kazasında... Vefat etti, duyduk. Evet. O binada işte o müteahhite verildi ve onu eski çok güzel yapısı yani karakter, binası bana göre çok güzeldi. Bambaşka çok çirkin bir şekilde bana göre restore edildi. Halen de o vaziyette duruyor. Evet, orada geçerken şimdi. görüyoruz. Çünkü o tarla başındaki o evlerin bitmesini bekliyorlar herhalde. Çünkü öyle bitmediği sürece... O manastır şey yapıyor, manastır geçiş şeyi. Olmuyor gibi. Evet. Olmuyor gibi. Aşağı arka taraftan olabilir belki. O da zor gibi gözüküyor. Öyle bir şey oldu. Ve biz de oradan ayrılmış olduk. Yani. Bu haliyle o centilmenlik anlaşması da sona ermiş oldu tatlı bir şey. Peki son soru olsun belki konuşacak çok da şey var elbette ama yine de programın sonuna geliyoruz. Örneğin atsız alkolikler diyor ki kendi aramızda konuşurken biz bu binaya han diyorduk işte hana gidiyorum handayım toplantı handa bu akşam filan. Siz nasıl bahsediyordunuz oradan? Antinükleer odayı yakaladım az önce. o Antinükleer bir... oda diyorduk. Biz İstanbul Sanat Merkezi diyorduk bazen de. Ama ha. genelde... Kendi içinizde. Evet, antinükleer oda diyorduk. Dolayısıyla yani böyle bir devamlık arz etti her şey. Esasında böyle hiçbir şey e, aniden olmuyor. E, bir devamlık arz eden işte antinükleer harekette olduğu gibi sabrın belki bazen sonu selamet gibi yani antinükleer harekette Uzun dönemi sonra tekrardan başladı Antinikler Hareket Şu anda da devam ediyor yani Biraz evvel sen şeyinde Söylediğin gibi evet, sinopta. E, evet. Bu Sinop'ta işte, Akkuyu'da ve çevresinde Bütün Türkiye'de evet. Dolayısıyla yani bu şey, e, bir şey değil, e, es, e, Eski kalan Bu şey e, tortuları Ta Gezi'ye kadar taşındı Gezi'de de devam etti Başka şekilde bu formu dönerekten Yani sonuçta Ee, sanat merkezinin çok büyük e, Türkiye'ye bence bizim antinikler harekete, muhalif harekete katkısı oldu e, diye e, bitirebiliriz yani. Evet çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, o, o zamanları konuşmak keyifliydi. Bu zamana da e, devam eden bir süreç hakikaten devamlılık esas diyorsunuz. E, ekleyelim belki bir not olarak Kuyu, e, da kuyuda da bir başka mücadele devam ediyor. 13 tane ayrı iptal davası var şu anda örneğin Danıştay'da devam doğru. eden. E, Sinop mücadelesi de öyle. E, en azından halk nükleer e, santral nükleer santral sürecindeki çevresel etki değerlendirme toplantısına alınmasa da itirazlarını dile getirmeye devam ediyor. Bu mücadele süre. devam eder. Yani her zaman için o, o bir gerçektir. Efendim Manastır'ı dinlediniz. Burada bugünkü konuğumuz Ender Eren'di. Manastır bağlamında Türkiye'de nükleer karşıtı hareketin kısa bir özetini geçtik. Atladığımız pek çok yer ve isim vardır muhakkak. Ama bu da bir düşünme fırsatı olsun hepimiz için diyelim. Haftaya değil sonraki hafta tekrar burada olacağız. Eğer Manastır'la ilgili bize göndermek ulaştırmak istediğiniz bir bilgi varsa lütfen mail atın. Manastır.ism.saltonline.com Ork adresini bekliyoruz. Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberlik bugünkü yayınımızda. Ben Seçil Türkkan. İki hafta sonra Manastır tekrar burada. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar İksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım. Açık Radyo program destekçisi olun